El-Kabir ismi. Evet. El-Kabir her şeyden haberdar olan Allah. Dışta görüleni de, gizleneni de, dışa aksedeni de, aksetmeyeni de, bilgiyle alakalı olduğunu düşündüğümüz hususları da bize göre bilginin içine girmediğini düşündüğümüz olmayanı da bilen, ondan haberi olan, zahiri bildiği gibi gaybı da bilen, şehadet alemini ne olup bittiğinden haberdar olduğu gibi gayb alemini de bilen e, en küçük zerrelerin hareketlerinden en büyük galaksilerin e, yörüngelerine ve e, içinde olup bitenlere kadar her şeyden haberdar olan Cenab-ı Hak haber deyince, haberdar olmak deyince bizim aklımıza gelen basit dünyevi, geçici yarın haber değeri taşımadığı için önemi yok olacak bazı havadisler sonradan olan olaylar. El-Khabir olanla ne kadar sağlam bir ilişkideysek o kadar basiretimiz, ferasetimiz, bir şahısla alakalı, bir olayla alakalı onun geleceğimiz açısından hayra veya şerre vesile olacağını tabi tahmin etmemiz. el kabirle ilişkimiz oranında doğruluk payı taşıyacaktır. Evet. Habir habere konu olan veya olmayan her konuda bilgi sahibi demektir dedik de, haber nedir? Haber, herhangi bir şeyin habere konu olan bilgisine delalet eder. Bu bilgi ya görünmez şeylerle alakalıdır ya da görünen şeylerin görünmeyen yönleri hakkında bir bilgidir yoksa haber değeri taşımaz herkesin gördüğü, bildiği bir şey ise. Tekrar edeyim, ya görünmez şeyler hakkında bir bilgi ya da görünen şeylerin görünmeyen yanları hakkında bilgi. Haberin alanına girer. Gerçek haber ancak bilgisi artıp eksilmeyen, sabit ve daim olan el-Habir olan Allah'ın verdiği haberdir. Kur'an, her bakanın baktığı yerden farklı görünen şeylere haber adını vermez. Yani, sübjektif hususlara haber demez. Dolayısıyla günden güne değişen, azalan veya çoğalan şeyler haber adını almayı hak eden bilgi değildir. Asıl haber, haber adını almayı hak eden bilgi, eşyanın özüne alak, özüyle alakalı, e, özün bilgisiyle ilgili malumatlardır. Yani ilim bir noktaydı. Onu cahiller çoğalttı der ya Hazreti Ali basit bazı şeyli şeyleri haber haber adıyla ısrarla tekrar tekrar gözümüzün içine sokar gibi gösterilen bizi biraz aptal yerine koyan içinde yorumun da saklı bulunduğu arka planında bizi Nereye yönlendirme istedikleri mesajın da e, haberle beraber e, en azından bizim e, iç benliğimize, şuur altımıza yerleşecek argümanları da bulunduran bir bombardıman haber günümüzdeki durumuyla. Ve hepimiz bu haberlerin farkında olmayan nice etkisini taşıyoruz kanaatlerimiz oluyor, arzularımız oluyor, beklentilerimiz, korkularımız oluyor, endişelerimiz, arzularımız, heveslerimiz. Arkasında çoğunlukla haber, film, reklam veya ona benzeyen yönlendirmeler, gizli yönlendirmeler yatıyor. Haber konusunu birazdan biraz daha güncel boyutuyla değerlendirmeye çalışacağım. Ama önce esas haberi ve her şeyden haberi olan El-Khabir ismini daha teferruatıyla değerlendirelim. Evet. Allah bir taraftan fail anlamında her şeyden haber alan her şeyin haberini bilen anlamında ismi fail olarak habirdir. Bir taraftan da mef'ul anlamında haber veren anlamında el -habirdir. Yani her iki anlamı da habir ismi hem haber alan hem haber veren fail olduğu halde mef'ul anlamı da söz konusudur yani sıradan bir haber verme değil bir şeyin kimsenin göremediği ve bilemediği iç yüzünü görünmezinden haber verme durumu kimsenin göremediği, bilemediği bir haberi, söz gelimi ahiretle ilgili, cennetle, cehennemle ilgili, kıyamet ve sonrasıyla ilgili haberi veren sadece Allah'tır. Onun haber vermesiyle Cebrail aracı olarak o haberi taşır. Onun haber vermesiyle Resul o haberi hem kendisine hem de sorumlu olduğu diğer insanlara ulaştırır. Haberdar olur. Ama haberin kaynağı Allah'tır. Allah'ın haber vermesi, Allah'ın kelamı demektir. Allah tabii ki her şeyden önce gayipten haber verir. gayp bilgisi e, o zaman tümüyle iman edilmesi gereken, gözle görülmüş gibi e, gözle görülmüşten daha e, vaka olduğu, doğru olduğu tasdiklenmesi icap eden e, bir inanç olur. Allah'ın verdiği gayb haber. Onun gaybliği inanılmaya veya kesinlikle doğru olmaya engel olmaz. Hatta gaybla şehadet iç içe girer. Gayb olduğu halde Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed'in peygamberliği bize göre gayb olduğu halde onun Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik yaparız. Şahitlik gayb alemiyle alakalı olan bir şey olmaz. Açıktan görülen bir şeyin şahitliği olur. Ama biz Allah'ın tek ilah olduğuna Muhammed'in, O'nun Resulü, bizim önderimiz, rehberimiz, liderimiz olduğuna şahitlik yaparız. Eşhedü deriz. Kalıbımızı basarız. Kesinlikle böyle olduğunu hem kabul eder hem başkalarına inandırmaya çalışırız. Gözümüzle gördüğümüz bazı şeyin şahitliğini yapamayız onun hakkında çok ıı, detaylı konuşamayız. Ama hiç gözümüzde görmediğimiz kayb olduğu halde öyle ıı, hakikate inanırız ki şek ve şüphemiz olmaz. ve وَبِالْاٰخِرَةِ hum يُوْكِنُونَ Ahirete şeksiz, şüphesiz, hiç en küçük bir olumsuz ihtimali vermeden yakini bir şekilde iman ederler. Kimler? Müminler. Kur'an'dan e, hidayet yönüyle yararlanan, Allah'tan korkan, sorumluluk bilincine sahip Müslümanlar. İnşallah bizler. Ahiret, haber alınan en önemli, haber alındığı gibi inanılan ve şahitlik yapılan en önemli bir bir bilgi ve haber değeri taşıyor. Dünya içinde yaşadığımız ama yer yer ahiret kadar bile kesin haberlerinden e, uzak olduğumuz, o kadar yakın olmadığımız, e, efendim işin kayıp tarafının pek fazla olmadığı ama Yine de nice bilmediğimiz şeylerle e, muhatap olduğumuz yine sırlarla dolu, kader denilen cilveyle örülü bir hayat. Evet. Habir alimden haber, ilimden farklı alanlar taşır. O yüzden alim, habir kelimeleri yer yer yan yana kullanılır. E, farklı farklı bilgiye, e, farklı malumata e, at verilir. Bilmeye konu olan bilginin, bilinenin iç yüzüne ve gizli saklısına dair olması e, yani kayıpla alakalı olması e, habir ismini öne çıkartır. Yani habir olmak için gaybı bilmek gerekir. Ama alim olmak kaybı e, bilmekle alakası olmadan da Söz konusu olur. Yani alim olmak için bilginin gizli saklı olması şart değildir. Alim, Allah'ın insanların akıl ve duyular yoluyla bildikleri her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilen demektir. Habir ise insanların aklıyla, duyu organlarıyla bilemediklerini de bilen demektir. İlim insanda da belirli oranda vardır ama habir özelliği insanda yoktur. El-Habir sadece Allah'tır. El-Habir hiçbir şey gizli kalmayacak şekilde her şeyi bilen, hareket eden, herhangi bir zerreden bile haberdar olan kendisinden hiçbir bilgi saklanamayan, işin gizli tarafını da, açık tarafını da bilen demek. Evet. Kur'an'da habir ismi bazen müstakil olarak, bazen latif ismiyle, bazen alim ismiyle, bazen Allah'ın bir sıfatı olarak elli civarındaki ayette ifade edilir. Hiç yaratan yarattığını bilmez mi? Ela ya'lemu men halak ve huve latiful habir O latiftir her şeyin künhüne vakıftır ve her şeyden haberdardır. Efendim yaratan yarattığını elbette bilir. Yaratık kendisini tanımadığı, bilmediği, unuttuğu, gafil olduğu durumlara düşebilir. Ama yaratan mülkü elinde bulunduran, onun tasar onu tasarruf ile istediği yöne çevirebilen, onun hakkında olmuşu da olacağı da bilen zattır. Evet. O yüzden takva ile alakalı ayetler hep Kabir ismini de vurgular. Yani gönülden geçeni de ruhu da manevi dinamikleri de bilen bir Allah. Dışımızı gördüğü bildiği gibi içimizi de gören bilen Allah. Yani her şeyden haberdar olan gizlileri efendim her şeyiyle bilen Allah. Peki Allah her şeyi biliyor da niye imtihan ediyor? Eee biz de bilelim diye imtihan ediyor. İtiraz etmeyelim diye. Evet. Yoksa kendisi bilsin diye değil. Hani Bayındır'ın böyle bir e, problemli ifadesi vardı. E, kamuoyu önünde tartıştığımız bir durumda hala iddiasını devam ettiriyordu bilenler bilir. Bilenler bilir de o o da bildiklerini bilir, bilmediklerini bilmez diyecek kadar Allah'ı bazı konularda bilgi sahibi olmayan bir ifadeyle vasıflandırmıştı hatırlarsanız. Kişinin evleneceği kimseyi bilmez. Kişinin cennetlik veya cehennemlik olacağını bilmez önceden diyor. Bazı ayetleri mecazi anlamda ve Kur'an bütünlüğüyle değerlendirmediği için. Evet. Halbuki Allah bazı şeyleri bilmezse ona acziyet isnat edilmiş olur. Her şeyi bilmeyen acizdir. Biz aciziz. Nice şeyleri bilmeyiz. Ama Allah bazı şeyi bilmesin. Eksiklik, bir acziyet, bir noksanlık olsun. Onun şanına yakışmaz. Yani bir ağaç yaprağının ne zaman, nerede düşüp nereye savrulacağını bilen bir Allah bizim başımıza ne gelecek bilmez mi? Velayet kudu min verakatin illa bi izni Allah. Allah'ın izni olmadan herhangi bir yaprak bir ağaçtan düşmez. Düşüyorsa Allah biliyor onu, onun izniyle düşüyor. Evet. Şimdi, Rab olarak bütün ah. yarattıklarını görüyor, gözetliyor, başlarına ne gelecek onu biliyor. Ve onlara rahmetiyle muamele ediyor. Onları nice zararlardan koruyor. Bizi de öyle. Evet. İnsan bilgisi sınırlı. Ama Allah için bir sınır yok. Bayındır'ın ifadesiyle o her şeyi bilir. Tamam, her şeyi bilir. Ama şey olmayanları bilmez. Olur mu? Olmayanı da, şey olmayanı da, şey diye ifade edilmeyeceği de elbette Allah bilir. Hani Mülk Suresinde ölümü de hayatı da yaratan, hanginiz daha güzel amel işleyecek diye imtihan etmek için yaratan Allah deniliyordu. Ölüm, yokluk bize göre. Aslında daha hayırlı bir aleme hicret etmek. Ama bize göre bir yokluk veya kayb. Ee, ama Allah'ın yaratması var. Yokluğu da, ölümü de, olumsuz şeyleri de, olmayanı da. Ee, bu anlamda bir e, geçmişle gelecek arasında olmuşla olacak arasında görünenle görünmeyen arasında Allah için bir fark bir ayrım yok. O ayrımlar bizim için. Evet. Onun için zaman söz konusu değil. O yüzden e, mesela cennet, cehennem kıyamet koptuktan sonra eee yeniden diriliş, haşır olduktan sonra ortaya çıkacak kim bilir ne zaman fiili olarak yaşanılacak bir durum olmasına rağmen Allah cennetliklerle cehennemlikler arasındaki konuşmaları dedi ki gibi ifadelerle mazi sigasıyla anlatır. Sanki olay olmuş, geçmiş eski bir zamanda Cennetlikler cehennemliklere bir şeyler söylemişler. Cennetlikler onlara cevap cevap vermişler. Böyle bir şey eskiden olmuş gibi ifade eder. Kale kelimesiyle. Cennetlikler dedi ki, cehennemlikler dedi ki. Evet. Halbuki daha denilmedi, daha kıyamet kopmadı. Onlar cennetlikler, cehennemlikler birbirleriyle bir şeyleri paylaşmadılar veya paylaşmak için diyalog oluşturmadılar. Ama Allah için olmuş bitmiş bir durum. Farkı yok. Böyle olacak. Oldu, söyledi. Ne söyleyeceğini biliyor. Evet. Filmin yönetmeni filmin nasıl biteceğini bilmez mi? Kitabın yazarı kitapta neler olacak onu bilmez mi? Yaratan yarattığını bilmez mi? Sonucun ne olacağını insanlar gibi bakalım ne olacak diye aciz bir şekilde neticeyi bilmez mi? Rab olan o, yöneten o takdir eden o. Kader denilen şey zaten Allah'ın bizim yaptığımız şeyleri daha yapmadan önce bilmesi demek. Aslında kader bu. Öyle çapraşık bir tarafı yok. Biz ne yapacağız? Allah biliyor bunu. Evet. Yoksa öyle takdir edildiği bildiği için Allah biz yapıyor değiliz. Biz kendi hür irademizi o şekilde kullanacağız. Ama Allah, Allah olduğu için önceden de onu biliyor. Evet. Her şeyden haberi olan, el-kabir olan Allah. Tabii bizim ne yapacağımızı da, ne yaptığımız gibi bilen, dışımızda Açığa çıkarttığımız fiilleri de kalbimizde gizlediklerimizi de yaptığımız davranışların e, niyet olarak e, olumlu veya olumsuz bir sebebe dayandığını da biliyor. Evet. O yüzden onu kandırmak aşam mümkün değil. O yüzden onu kandırmaya kalkmak Allah'ın el ismini inkar etmekten et, etmek anlamına geldiğinden dolayı Allah'ın gazabına muhatap olunuyor. Cumartesi ashabı gazab edilmiş bir toplum. Sebep? Sırf bir günah işledikleri, isyan ettikleri için değil. Her zaman, her dönemde, her yerde bir sürü isyan eden insan var. Hepsi öyle ibretlik bir cezaya çarptırılmıyor. Kimse çarptırılmıyor. Ama Allah görmez, bilmez, kandırılabilir diye zannedip dış özellikler yönüyle e, sanki kuralları işletiyor. Ama arka niyetleri yönüyle Allah bizim hilemizi anlamaz diye davranan böyle bir görüntü veren kimselere Allah gazap ediyor. Allah gizlediğimizi de kalplerde sakladığımızı da bilir. Bu bir şey midir? Dolayısıyla şey değilse bilmez mi? Şeydir değildir. Olmayan şeye şey denmez. Olana denir şey diye. Ama Allah o kalplerde saklanan belli olmayan şey hükmü verilmeyecek olanları da bilir. Ve esas o konuda Allah'ı bilmiyor zannıyla davrananlara gazap eder. Evet. O yüzden e, kitabına uydurmak, kitaba uymamak, kitabını uydurmaya kalkmak Allah'ın gazap ettiği kolay kolay affetmediği bir büyük suç. Çünkü Allah'ı aciziyetle kandırılabilecek birisi olmakla düşünmek, değerlendirmek demek. Evet. Hata yapar insan dobra dobra tövbe eder sonra. Ama hata yapmadığını efendim insanları kandırırcasına davranır tarzda Allah'a karşı da böyle davrandığında işte esas o zaman Allah'ın gazabı ortaya çıkar. Bizim farklı gördüğümüz, farklı bildiğimiz şeyler, Allah her şeyin aslını, kaynağını bildiği için, Allah için e, yanlış bilgi söz konusu olmaz, eksik bilgi söz konusu olmaz ve her şeyin künhünü bilir bilmeyen zaten onları yönetemez, yönlendiremez, terbiye edemez, yetiştiremez, Rab'lik yapamaz, onlara hükmünü geçiremez. Allah'tan başka eşyaya, yaratıklara hükmünü geçiren birisi mi var? İhtiyaçlarını karşılayan Allah'tan başka bir varlık mı var? Evet. O yüzden İçi başka, dışı başka olmak Allah'ın el ismini kabul etmemek gibidir. O yüzden riyakar davranmak Allah'ın her şeyi bildiğini, kalbimizden neler geçtiğini, niyetimizin neler olduğunu sanki bilmediğini zannetmektir. Evet. Allah'tan bilgi kaçıramayız. Bilgi gizleyemeyiz. Allah görmüyor, bilmiyor, haberi olmaz diyemeyiz. Ayet-el hani ifade edildiği gibi لَا تَأْهُذُهُ سِنَةٌ وَلَا Ona ne bir gaflet arız olur, ne unutur o, ne de uyuklar. Onun gafil olduğu bir zaman yok. O anda bir şey yapalım da o haberdar olmaz. Evet. O ne unutur, ne uyur, ne herhangi bir şeyden gaflet içinde bulunur. Böyle bir Allah. İşte hiç kimsenin haberi olmadan bir şey yapmak, hiç kimsenin içine Allah'ı koyduğumuzda bu mümkün değil. Bu noktada gizli kapaklı olarak içimizden geçen, kalbimizden geçen hususlardan da sorumlu olacağımız Kur'an'da belirtilir. Yani elimizle, organlarımızla yapmadığımız bir iş ama zihnimizden devamlı geçiyor. Bu şey midir? Yapılan bir şey yok ki ortada, bir fiil yok, bir durum yok, ortaya çıkan bir durum yok. Bu konuda iki tane ayet var. Ve la takfu ma leke bihi ilm inne sema ve'l besara ve'l fu'at kullun ulayke kana anhu mesula. İsra Suresi 36. ayet. Bilmediğin şeyin peşinden gitme. Çünkü kulak, göz, kalp yani gönül bütün bunlar kendisinden dolayı sorguya çekileceklerdir, mesuldür. Yani kulak da hesaba çekilecek, göz de, kalp de, kalpten geçen şeyler de hesaba çekilecek. Yine Estağfirullah وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِي اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ <اللّٰة> Bakara Suresi 284 Amene Resulü'den hemen bir önceki ayet Siz içinizdekini açıklasanız da gizli olarak tutsanız da Allah onlardan sizi hesaba çekecek Geçen hafta bir arkadaş soru sormuştu biraz bunun üzerinde durmuştuk Tabii bu hesaba çekilme geçen de söylediğim gibi sıradan içimizden geçen herhangi bir vesvese gibi bir gelip geçen bir düşünce gibi durumlardan değil bizi etkileyen yapmasak bile onu zihnimizde yaptığımız bizi kulluk görevinden ve Allah'ın her şeyi bildiğinden gaflete düşürecek, bizi ruhen sarsacak, bizim zihnimizi, gönlümüzü anormalleştirecek hususlarla alakalıdır. Hesaba çekilmek içimizden geçenlerden dolayı. Evet. Hani örnek vermeye çalıştım. Örnekler bazen açıklayıcı olur, bazen sınırlayıcı olur, bazen çok doğru bir örnek, bazen biraz tam tutmadı denilecek bir örnek olur. Yani tartışılabilecek durumdadır. Örnek olarak ben bir adamı öldürmediği halde, bunu fiiliyata dökmediği halde içinden devamlı bir adamı öldürmeyi hayal eden, düşünen dolayısıyla devamlı o insana kin taşıyan bu huzunu işte öldürme gibi bir şeyle veya ona zarar verme gibi bir şeyi hep kurgulayan onunla yatıp onunla kalkan fakat fiiliyata da dökmeyen bir kimse bu içinden geçenden dolayı hesaba çekilecektir. Ama aklına bir vesvese olarak gelir gider. Bu değil. ama kurguluyor. Hep bununla ilgili tutsak oluyor o görüşün esiri oluyor. Efendim kendi ruhi dengesini de bozuyor. Aynen gözün, kulağın sorumlu olduğu gibi kalp de yanlış şeylerle meşgul olduğu için hesaba çekilecek insan. söz gelimi hain bakışlardan Allah hesaba çekeceğini ifade ediyor. Yine gözlerimizi korumamaktan bazı bakışlardan hesaba çekileceğimizi ifade ediyor. Evet. Yani imtihanların belki en zoru. Evet. Nasıl bakış? Allah onu açıklamıyor. Yahuddu min ebsarihi bazı bakışlardan, bakışların bir kısmından Allah'ın bildiği, bizim de bildiğimiz bazı bakışlar. Bazısı normal, caiz, bazısı yasak. Eğer bakışa göre, zahire göre, dışa göre yargılansak, e kolay. Bir kılıfını da buluruz belki. Ama o bakışların arka tarafını kalbimizde gizlediklerimizi Allah biliyor. Sözlerimizin arka planını, şakalarımızın arka planını, niyetlerimizi, ibadetleri niye yaptığımızı, ihlasımızı veya buna engel olan başka gayelerimizi Allah biliyor. Ve onlardan da hesaba çekileceğiz. Evet. El-Kabir olan Allah. Im. Bir başkasını kandırmak mümkün. Ben şundan dolayı yaptıydım, şunu söylediydim, şöyle şöyle. Mümkün. Avukat tutup, bir işlediğimiz suçu bile suç olmaktan çıkartmak mümkün. Veya kendimiz onu acayip şekilde süsleyip olumlu hale getirmek, başkalarını kandırmak mümkün. Ama Allah için bu düşünüldüğü anda bile kişi Allah'ı hakkıyla tanımamış ve vebale girmiş oluyor. Evet. İşte Allah'a, Allah'ın kabir olmasına iman edip etmemek. Dolayısıyla kabir olan Allah, bizim ne yaptığımızı, içimizden ne geçtiğini e, bilmesi açısından e, gıybet ediyorsak, iftira atıyorsak, bir kimse hakkında suizanda bulunuyorsak, kalple alakası olma babından dışa renk vermiyorsak, bilelim ki Allah'ı kandıramayız. Böyle bir niyet taşımamız bile büyük bir vebal olur. Allah'ın el-kabir olduğunu bilen kimse bir ahlaksızlık yapar mı? Bir günah işler mi? Kolay kolay. Her şeyden haberi olan, gören, bilen, hiç gafil olmayan bir Allah. o zaman suç unsuru ne kadar kalır? Hayat nasıl güzelleşir? Herkes Allah'ın haber aldığını bilse, her şeyden haber olduğunu bilse. Söz gelimi mobese kamerası var diye trafikte suçlar baya azalıyor. Burada radar var diyor. Radar var, öyleyse öyleyse süratimi azaltmalıyım burada kamera var, öyleyse kırmızı ışıkta geçmemeliyim Allah'ın radarı Allah'ın mobessesi tabir caizse her an işliyor o zaman kırmızı ışıkta nasıl geçersin ki yani Allah'ın yasak koyduğu dur dediği hususta, e görmez belki kamera yoktur demek mümkün mü? kırmızı ışığa dikkat ettiğimiz kadar Allah'ın koyduğu kırmızı ışıklara dikkat etsek iş bitecek. Aç kalmaktan korktuğumuz kadar ahirette sevapsız kalmaktan korksak iş hallolacak. Üniversite imtihanına önem verdiği kadar gençlerin Allah'ın imtihanına önem versek cenneti belki garanti edeceğiz. Evet. Allah'ın el-Habir olması aslında bizi motive eden bir şey. Bize zulmedenlerden de haberi var. Efendim haklı olduğumuz halde, haklı olduğumuzu gösteremediğimiz, ispat edemediğimiz durumlardan da Allah haberdar. Öyleyse ne gam dünyada bazı mağduriyet, mazlumiyet, bazı haklarımızdan uzaklaşma olduysa, Allah biliyor. El-Khabiru. Ahlaksızlıkları, kötülükleri, fesadı önlemek için polisle, kanunla bu işler hallolmaz. olmaz. Polise de başka bir polis lazım. Bakarsın ergene koncudur derken, bakarsın hizmet cemaatinden mi diyorlar? Ondandır. Dün polis olarak başkalarının emniyetini teslim ettiğiniz insandan bugün kendiniz sakınmaya çalışıyorsunuz. Kendiniz güvenemiyorsunuz. Gülünç değil mi? Kendin tayin ettiğin işte binlerce amiri, memuru şimdi nasıl uzaklaş onu da yapamıyorsun. Onu oraya, bunu buraya yer değiştiriyorsun. Ne oluyor? Yani orada değil burada yap diyorsunuz. Beşerin kanunu böyle. Suçlu değilse niye alıyorsun? Suçluysa niye alıp da başka bir yerde görev veriyorsun? Filanın adamıysa, e, on senedir de o filanın adamıydı. On senedir iyi de bir anda mı kötü oldu? İşte insanlara güvenmek bu şekilde. Şimdi falana güvenmişti, bugün de ötekine birine güvenecek yine. Evet, al birini vur ötekine. Yani burada bir tarafı tutmak, öteki tarafı tek taraf olarak suçlamak adaletsizlik olur birisi ılımlı İslam'ın işte siyasi kanadı, ötekisi dini kanadı. Da Müslümanların yüreği kanadı. Ve insanlar birbirlerinden habersiz neler yapıyor, neler hazırlamış ve Allah'ın her şeyden haberdar olduğunu kabul eden insan neler yapabilir, neler yap. Haber konusunda daha önce yazdığım e, ama sizinle de mutlaka paylaşmak istediğim e, iki yazımdan bazı yerleri paylaşmak istiyorum sizinle. Haberdar olmak el-habir, bir de haber nedir ve bizi <gülüyor> ilgilendiren, önemsediğimiz, haber değeri verdiğimiz şeylere nasıl bakmalıyız? Biz nelerden ne kadar nasıl haberdar olmalıyız? Haber denilen şey bir yönüyle önemli. Halifesi, daha doğrusu halife adayı olduğumuz dünyada olup bitenleri takip etmek. Islah ve imar edip yönlendirmek için bilgi toplamak. İçe kapanmamak ve dış dünyayı tanımak. Dışımızdaki şeylerle ilgilenmek Duyarlılık göstermek. Diğer yönüyle dedikodunun modern versiyonu. Yani yani Şu şöyle olmuş, bu bunu yapmış. Bunun aleniyete dökülmüş. Onsuz yapamadığımız ama onunla da huzura kavuşamadığımız ve ertesi gün kendi değeri de kalmayan, bizi de yarınlara hazırlamayan bilgi kırıntıları, haberler. Haberler içinde yaşadığımız dünyanın bazı olaylarının bizim dışımızdakilerce seçilip bizi etkileyip yönlendirsin. En azından bilinçaltımızda yer etsin diye sunulan ekrandan veya gazete sayfasından dilini sarkıtan melek yüzlü şeytan. Haberler evimizde olan biten önemli bir olayı bazen öğrenemezken... Dünyanın öbür ucundaki balina veya karabatak kuşunun macerasıyla meşgul olmak. Zaman zaman şok etse, bazen sürpriz özelliği taşısa da, sürekli benzerlerinden ötürü sıradanlaşan, daha kötüsü izleyenleri de sıradanlaştıran, tek tipleşme, sürüleştirme görevi üstlenen olaylar yığını haberler. Çok önemli gibi görünse de ertesi günü hiçbir değeri kalmayan zihnimizi çöp kutusuna döndüren bilgi kirliliği. Egemen güçlerin global etkileyici ve sömürücü zihniyetin bazen radyodan, televizyon ekranından, bazen gazete sayfasından, şimdilerde de internet sitesinden insanları uyuttuğu cüceyi yüce, yüceyi de cüce gösterdiği illüzyon, filav, firavunların emrindeki sihirbaz değneği ve hiç de göründüğü gibi masum olmayan haber değeri atfedilen hususlar. Neyin haber olup olmadığı konusunda seçiminden servisine, içindeki gizli mesajına kadar ideolojiden, inançtan, dünya görüşünden bağımsız olmayan haberler. Evlerimize ve zihinlerimize uzanan, ajans denilen dev ahtapotun kolları. İnsanı karamsar ve kötümsel yapan, diğer insanlara, hatta en yakınlarına güveni zedeleyen, babası filan yapmış, anası şöyle olmuş, tutun da genelleştirilip, acaba benim babam da mı diye düşündürülen, ...insanların birbirlerine güveninin bile kalmayacağı bir dünya oluşturan... Tatlı, ...tatlı rüyaları kabuslara çeviren, psikolojileri tahrip eden haberler. Yer yer bizi dünyevileştiren, manipüle eden, basit oyal olaylarla oyalayan... ...takip etme alışkanlığı hatta bağımlılığı oluşturan yaratılış gayemizi unutturan haberler esas haber ne haber ahiret haberi önderimiz Resulullah'ın Rabbinden getirdiği haber kimsenin umurunda değil haber sahibi için hayati önemi olan haber anlamına gelen bir sure var Adı, Nebe suresi. Ne diyor o Nebe suresinin, Nebe ile alakalı, haberle ilgili ilk beş ayeti. Amme elun anin nebe il azim. diye başlayıp devam eden ayetler. Kendi aralarında neyi soruşturuyorlar? O muazzam olayın müthiş haberini mi, Kıyameti yeniden dirilişi mi ki onlar o haber hakkında farklı düşünüyorlar. Evet bir gün gerçeği öğrenecekler. Evet bir gün gerçeği mutlaka öğrenecekler. Esas haber bir zaman öğrenecekler. Hangi haberi onlar ne yapıyorlar? Öne çıkartıyorlar. Neyi soruşturuyor? Kur'an'ın önemsediği, bizim araştırmamızı istediği haber, ölüm ötesi haberler. Bugünkü haberler, Allah'ın önemsediği ölüm ötesi haberleri unutturmayı öne çıkar diyor. Onu hatırlatmıyor. Allah'ı ve ahireti gündeme hiç getirmiyor. Onlar haber değeri taşımıyor. Allah haber diye dünyadakilerini değil, öteki dünyadakilerini önümüze seriyor. Günümüzün ve ömrümüzün ne kadarını haberlere ayırıyoruz? Mesela haberleri izlemeye ayırdığımız vakit kadar Kur'an'a okuyup anlamak, yaşayıp anlatmak için vakit ayırdığımız söylenebilir mi? İçimizden kaç kişi haber saatleri kadar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 Yorum, çoğunlukla yapıyorum zannederken yaptırılan şey, yutarsan, yutmak istemesen de uyutarak, uyuşturularak yutturulduğun şey, yorum. Müslümanca yorumlanmazsa, çağdaş ve güncel haber, kendi içindeki gizli yorumuyla, arka planındaki dünya görüşüyle insanı ifsad etmeye yarayan ve eden bir araç. Bunca problemlerine ve risklerine rağmen seçici olarak takip etmek zorunda olduğumuz haberler. Çünkü o haberler bizim mesajımızı da, insanlara ulaşacağımız köprüyü de içeriyor. Onlardan bahsediyor insanlar. Siz bilgâne kalırsanız, o gündemler vasıtasıyla insanlara, onların zihinlerine, gönüllerine de ulaşamazsınız. Ama bazı haberleri takip etmeliyiz. Ahireti unutmadan, ahiret haberlerini geri plana atmadan, ona hazırlanmak için dünyaya gözümüzü yummamak ihtiyacı duyduğumuzdan haberlere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 Yazar da yorumlarken yorulmalı ki okuyucu yormasın. Okuyucu da kendi zihin konforunu bozmayı göze alabilsin. Fikir ağırlıklı yazıların hazmı biraz zaman alır. Ama içeride gıda zehirlenmesine benzer bir fikri kabızlık olmasın istiyorsa okuyucu aktif olmalı, eleştirel okumalı her okuduğunu. Çünkü her yazarın Hata yapma ihtimali, her haberin yanlış ve yalan olma ihtimali söz konusudur. Fikri de, haberi de, yorumu da hatta yorumlamalı, yorulmalı bu konuda müminler. Haberler hep dünyaya ait. Eyvallah. Ama müminin dünyası ahiretinden kopuk değildir ki o kabul etmez. Dünyayı ahiretten ve dinden ayırmaz. Dünya haberleri, ahiret haberlerini unutturmamalı. Yorum yapanlar veya biz yorum yaparken iki dünyalı olmalıyız. Ahiret ve dünyayı beraber değerlendirmeliyiz. Evet. Yorum ben biliyorum, diliyorum, okuyorum, düşünüyorum demeden yorum. Yani kendimizi en doğru anlayan, en doğru yorumlayan kabul etmeden. Çok bilmiş ukala gibi değil, hikmet arayan ve bulduğunu paylaşan mütevazi bir bilge edasıyla. Evet, yorum ve haberle alakalı değerlendirmeler buna benzeyen şekilde gidiyor. Önemli olan, Kur'an'ın kör dediği insanlardan olmayıp, gör dediğini görebilmek, seçici olmak. Haberde de, yorumda da, tahlilde de, değerlendirmede de, okumada da, insanları davet ettiğimiz hususlarda da. Doğruyu gündemleştirmekten de öte en doğruyla en güzelle en önemliyle uğraşmaya çalışmak evet ve gündemi takip etmek gündemin peşinden sürüklenmek edilgen olmak yerine gündem oluşturmaya çalışmak haber almakla birlikte haber vermek haber olmak Haberi yönlendirmek, bir Müslümana yakışması gereken şey. Haberlerin altında ezilmek değil, onları dava için kullanabilmek. Haberlerden ne kadar haberdar olmamız gerektiğini düşünmek. Bilirim bazıları ellerinde bir kumanda, tabi kendilerini kumanda edemiyorlar veya kumanda onları kumanda ediyor haberlerden haberlere bakalım ötekinde ne var haber yorum yok bilmem e, açık oturum e, ondan sonra diğer durum derken saatler gidiyor bir internet sitesinde haberlere bakmak için bile o saatiniz yoksa yanınızda ya iki saat nasıl geçmiş almış seni haber yarın hiçbir değeri olmayan tekrar edeyim dedikodu cinsinden falan ne yapmış filanın durumu ne olmuş hele o futbolla alakalı şeyler veya magazinle alakalı filan şarkıcının ayakkabısı nasıl olmuş nerede düşmüş nerede kalkmış kimlerle düşmüş bana ne canım düşmüş işte ya da golü kim atmış hadi televizyondan yorumları izli koca koca adamlar sakallı makallı kimi goldü değildi hakemdi oyuncuydu bu mu haber bu mu yorum ben istemiyorum Ve insanlar günlerce bunlarla uğraşıyor. Hayat bunun için e, yaratılmamış. Biz bunun için dünyaya gelmemişiz. Eğer cennet ve cehennem olmasaydı belki bu lüzumsuz şeylerin bir basitte olsa bir önemi olurdu. Ama çok önemli bir şey için gelmiş. ve o geldiğimiz önemli şeyi unutmuşuz, basit şeye takılıp kalmışız. Aklı başında kimse yapmaz bunu. Azık almaya gelmişiz, öteki dünyaya götürmek için. Ve takılıp kalmışız. Bir topun peşinden, bir popun peşinden, kağıdın peşinden, İster diploma, ister para, ister başka bir şekil olsun o para, o kağıt, sürüklenip gidiyoruz. Haberler de işte bizi sürükleyip götürmemeli bir yere. Biz haberleri bir yerlere sürükleyebilmeliyiz. Evet, çünkü her şeyden haberi olan bir Allah'ın gözetimi altındayız. İhsan, Allah'ın el-kabir olduğunu unutmamak demek. Allah beni görüyor. Her yaptığımı biliyor. Öyleyse ben de onu görür gibi davranayım demek. Evet. El-kabir olan Allah'ın her şeyden haberdar olan ismi ve bizim o isimle kendimize çeki düzen vermemiz. Evet. Bunu derunileştirirsek gönlümüzle Allah'ın elhabir olduğuna şeksiz şüphesiz iman edersek bizi hiçbir gü güç, hiçbir kuvvet Allah'tan koparamaz. Cennetten uzaklaştıramaz. Salih insan olma vasfımızı bıraktıramaz. Gönülden Allah'a teslim olan, onun her şeyi bilip gördüğünü, gözetlediğini bilen bir kimse. İfsat edilmez. İnsanları kandırmaz, içi başka dışı başka olmaz. Çünkü Allah içleri de biliyor, dışları da. Karamsar olmaz. Bugünün bir de yarını var der. Evet. Bugünlük bu kadarla yetinmek istiyorum.